Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace'in efsane gemisi Rainbow Warrior, daha güzel, daha yeşil, daha umut dolu, daha güneşli bir gelecek için güneşe yelken aç sloganıyla Bodrum Limanı'na demirledi. Şiddetsiz eylemleriyle dünya üzerindeki milyonlarca insana ilham veren Rainbow Warrior, bu defa bizleri Akdeniz'in en büyük doğal varlığı Güneş için birlikte sesimizi yükseltmeye davet ediyor hepimize ilham verecek güneş kahramanlarının hikayelerini de beraberinde getiriyor. Bizler umudun çaresizliği yendiği, insanlığın güzelleştirdiği bir dünyayı inşa etme hayaliyle yola çıkıyor, yolculuğumuzda hep beraber büyümek istiyoruz. Güneşten güç alan ve ilham olarak daha güzel bir dünya için sürdürülebilir çözümler üretmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin doğal hazinesi güneşten güç alarak büyüyeceğine, dışa bağımlılıktan kurtulacağına inanıyoruz. Kasım ayında FAS'ta düzenlenecek iklim zirvesi yolunda Akdeniz boyunca umut ve güneşin mesajını taşıyacak Rainbow Warrior. Türkiye'nin enerji geleceğinde güneş enerjisinin rolünün tartışılacağı bir platform olarak gemi Eylül ayı boyunca Türkiye'de. Greenpeace Akdeniz, Türkiye ofisi Türkiye'de 1 milyon çatıyı güneş panelleriyle donatmak için sizleri de Rainbow Warrior'a çağırıyor. Türkiye'de 1 milyon çatıya güneş paneli kurulması hayal değil diyen Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Duygu Kutluay, güneşin geleceğimizi nasıl aydınlatabileceğini şöyle anlatıyor. Türkiye, güneş enerjisinde dünya lideri olabilecek bir potansiyele sahip. Bu potansiyelle Türkiye'nin kirli ve pahalı enerji kaynaklarına yatırım yapmaktan vazgeçmesi ve de mevcut cari işlem açığını düşürmesi çok kolay. Vatandaşlar da bu dönüşüm için bugünden harekete geçerek hem devlet katında gerekli ivmeyi yaratabilir, hem de bireysel olarak maddi kazanç elde edebilir. Hem de dünyamızın geleceğini kurtarabilirler diyor. Rainbow Warrior'ın Türkiye'deki ilk durağında güneşe yelken aç kampanyamızın açılışını gerçekleştiren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaptığı konuşmada şunları söyledi demiş Duygu Kutluay. Çevre dostu bu geminin Bodrum'da olmasından son derece mutluyum. Değerli kaptanı ve mürettebatı burada ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bodrum çevre dostudur. Bize geminin Bodrum'a gelmesi teklifi geldiğinde bundan mutluluk duyacağımızı söyledik. Gönül geminin buradaki yelkenli yarışlarına da eşlik etmesini isterdi, dedi. Ancak Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon bir an önce Bodrum'daki Yunus Parkı'nı kapatsa belki de daha samimi görünecek bu sözlerinde. İzmir Güzelbahçe'de balık avlamak için sahile inen Muhsin Alaca ölmüş halde kayalıklara vuran bir karetta karetta deniz kaplumbağası buldu. Deniz kaplumbağasının yaşamadığını anlayan Alaca koruma derneklerini aradığını ancak ulaşamadığını belirtti. Çok sayıda kişi cansız kaplumbağa ile selfie çektirmek için çaba harcadı. Güzel bahçede iş yeri bulunan Muhsin Alaca balık tutmak için yolun karşısındaki dükkanından sahile inerek olta attığı sırada bu durumla karşılaştığını belirtti. Baktığımızda öldüğünü fark ettik. Muhtemelen yumurtlama dönemi olduğundan kumsal yer aramış ancak bulamayınca kayalara vurmuş. Kumsal yok. Zaten şehir merkezlerinde Kumsalara rast gelmek çok zor. Bu nedenle bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Daha önce de yakınlarda iki tanesi kıyıya vurmuştu. Bunlar değerli hayvanlar koruma altındalar dedi. Bu arada kıyıya çıkartılan cansız karete kareteyi görenler merak ederek toplanmaya başladı. Cansız kaplumbağa ile fotoğraf çektirme yarışına girenlerin sayısı arttıkça yoldan geçen sürücülerinde dikkatini çekti. Her geçen dakika aracını sağa çekerek gelen meraklılar da kalabalığa katılınca yolun sahil tarafı adeta otoparka döndü. Ve kısa süreli bir trafik tıkanıklığı oluştu. Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREP, Türkiye'nin 2016 yılı ortası itibarıyla rüzgar enerjisi alanından ulaştığı nokta ile ilgili bir açıklama yayınladı. Buna göre Türkiye'nin rüzgar enerjisi gücü yılın ilk yarısında 428 megawatt artışla 5146 megawatt seviyesine ulaşmış durumda. Rüzgar enerjisi santrallerinin toplam sayısı ise 127'ye yükseldi. 54 rüzgar enerjisi projesinde ise Türkiye'nin rüzgar enerjisi gücünün 1485 megavata yükselmesini sağlayacak inşaat çalışmaları devam ediyor. Bununla birlikte lisans almasına rağmen toplam güçleri 3244 megavat olan 86 res ise hiç başlamamış durumda. TÜREV'in açıklamasında Türkiye'nin rüzgar enerjisi gücünün ağırlıklı olarak Ege ve Marmara bölgelerinde yoğunlaştığına dikkat çekilmiş. Verilere göre Türkiye'nin rüzgar enerjisi gücünün %37.4'ü, Ege bölgesinde %37.3'ü Marmara bölgesinde ve inşa edilmiş durumda. İller bazında ise Balıkesir 970 megawattlık rüzgar gücüyle Türkiye'nin bu alanda lider şehri konumunda. İkinci sırada ise İzmir var. Buradaki güç 936 megawatt. Üçüncü sırada da Manisa var. Bu rakamda 575 megawatt. Birlik tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye sahip olduğu mevcut rüzgar gücüyle ile 6 milyon hanenin ihtiyacına denk elektrik üretebiliyor. İzmir'de sermayenin tabana yayılması ve ülkenin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla bir enerji kooperatifi kuruldu. Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Enerji Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Kalkan, kooperatifin Türkiye Odalar ve Barolar Birliği İzmir Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi'nin çalışması sonucu 10 genç girişimcinin önderliğinde kurulduğunu söyledi. İzmir Enerji Kooperatifi'nin yenilenebilir enerji üretimi santrallerine ortak olmak isteyen girişimcilerin küçük sermayelerle büyük yatırımlara ortak olmaları ve sermayenin tabanın yayılmasını sağlamayı hedeflediğini kaydetti Kalkan. Ortakların elektrik üreterek enerji giderlerini de bu şekilde azaltacağını belirtti. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği